Bediüzzaman Kastamonu sürgünündeydi. 1936'dan itibaren altı yıl orada kalmış ve her faninin dayanamayacağı çileler ve işkenceler içinde yaşamıştı. Özellikle Avin Doğan isimli vali hem kendisine hem de o ecdat yadigarı şehre ızdırap veriyordu. Yol ve park yapmak bahanesiyle çok değerli tarihi eser yerle bir ediliyordu. Mezarlıklar, camiler, dergahlar, tekkeler yani bütün bir tarih düşmanca yok ediliyordu. Asil ve mübarek bir hanedanın oğlu Hilmi Bey bu olanları önleyebilmek için çok uğraşıyordu. Ama etkili satlara laf anlatmak imkansızdı. Tahrip etmekte kararlıydılar. Hilmi Bey sonunda valiyi öldürmeye karar vermişti. Silah temin etti, plan yaptı. ''Artık bu iş için ruhen de hazırdı.'' Bu düşüncelerle dalgın olarak gidiyordu. Yolu, Bediüzzaman'ın yaşadığı iki odadan ibaret evin önüne düştü. Tam o esnada bir can tıkırtısı duydu. İrkilerek başını kaldırdı. Pencereden bakan Bediüzzaman eliyle işaret ederek onu çağırıyordu. ''Hayırdır inşallah?'' dedi. ''Bu yaşlı hoca beni için çağırıyor? Ne diyecek acaba?'' Merdiveni merak içinde çıktı. Bediüzzaman elinde tahmidiye duasını ona vererek kendisi için bundan bir tane yazmasını istiyordu. Bu isteğe pek bir mana verememişti. Ama kolaylıkla yapacağı bir işti. Peki dedi o gece saatlerce çalışıp duayı yazdı. Yazarken iç dünyası değişti. Yazıyı bitirip okuduğu zaman ise artık bir adam öldürecek değil, bir karınca bile esemeyecek haldeydi. O zaman anladı ki, duayı bediü zaman için değil, kendisi için yazmıştı. Artık öldürmeye değil, diriltmeye talip bir nur talebesiydi. Molla Hamid Efendi anlatıyor, dağa çıktık, güze kadar dağda kaldık, Güzün yavaş yavaş hava serinlemeye ve kar yağmaya başladı. Kaldığımız yer bir yamaç, bir bayırdı, buradan bir pencere gibi bir kapı açınız, onu içini oyarak bir mağara yapın, orası sıcak olur ve kışı burada geçiririz dedi. Üstadımız olur mu dedik? O da elbette olur dedi. Benimle bir de fakih vardı. Fakih Hasan'dı. Üstadımıza çok hizmet olmuştu. Kendisi iki tarikata intisap etmişti. O oh, bir gün dedi. Virdlerimi çekerken cezbeye kapılıp kendimden geçerdim. Üstadımız iltifat etmeye başlayınca hepsini bağladı... ...ve bastırdı. İşte o rahmetlikle... ...orayı kazıyordu. Üstadımız gelip baktı ki... ...karıncalar çıkmış. Orayı bırakın derdi. Niçin diye sorduğumuzda o da... ...bir ev yıkıp... ...bir ev yapmak olur mu? Bunları dağıtmayın. Başka yer kazın dedi. Böylece... ...iki-üç yer değiştirdik. O rahmetli... ...vallahi böyle olmaz... O gelir gelmez, sen karıncaları karıştırırsın, görmesin. Yoksa bu işi biz bitiremeyiz. Karıncasız yer var mı ki, dedi. Neyse, öyle yaptık. Kazdık, hiç taş falan rastlamadı. Güzel bir mağara yaptık. Üstadımız karıncaların yanına geldiği zaman, bulgu, şeker, vesaire koyardı. Ben dedim, şeker niçin koyuyorsun? Bu da... Onların çayı olsun derdi.